devam ediyoruz. Bugünkü konunun ismi Uluhiyet Tevhidinin Rububiyet Tevhidini de kapsadığı üzerine inşallah. Allah hepimize güzel anlayışlar versin. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle eğer göklerle yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisinin de düzeni bozulup gitmişti buyurmaktadır. Burada Allah Azze ve Celle onların inandıkları inanç esaslarını ortaya koyarak Rububiyet tevhidinin Resullerin daveti olduğunu, Uluhiyet tevhidinin Resullerin daveti olduğunu gündeme getirmiştir. Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu Resullerinin davetine baktığımızda Ebu Sait Hoca'nın da sohbetlerinde sık sık vurguladığı bir cümle vardır. Bütün peygamberlerin davetteki gönderilişteki ilk dusturları uluhiyet tevhididir. Ama hepsinin içinde de rububiyetten ne vardır? Hatırlatmalar vardır. Ama İbrahim Aleyhisselamla, Musa Aleyhisselam'ın davetine baktığımız zaman onların davetleri genelde rububiyet tevhidi ağırlıklıdır ama yine de uluhiyet tevhidi üzerine gönderilmişlerdir. Aslında kardeşlerim tevhidin bütün cüzleri aynıdır. Ayrı ayrı ele almamızın, ayrı ayrı incelememizin sebebi hem harici fırkasına düşmeme veyahut mürciye fırkasına düşmeme dini doğru anlamak içindir. Çünkü bu e, Biliyorsunuz diğer derslerde Üzerinde hassasiyetle durduğumuz Birinci misak meselesi vardır Yani Allah Azze ve Celle'ye Bütün ruhların Toplanıp ahit verme meselesi Bu meseleyi izah ederken Orada Harici fırkası ile, Mutezile fırkasının Arızalarından bahsederiz Müşkülatlarından Neden? Oradaki verilen ahdi Hariciler ne der? Rablığın değil ilahlığın ikrarı mutezilede bilinmeyen hatırlanmayan, görülmeyen hissedilmeyen bir şey bize ahit yerine geçmez. Yani akli bir eddiye vardır. O söz konusu bile değildir. Ama haricilerin yaptığı çok çok büyük bir müşkülattır. Onlar tevhidin cüzlerini ayıramazlar. Anlamaları da mümkün değildir buradan gidişle. Onun için e, uluhiyet tevhidi Rububiyet tevhidini de içine alır kapsar. İkisi de birbirine nedir? İç içedir ama bunları izah ederken biz ayrı ayrı izah etmek zorundayız. Ayrı ayrı izah etmediğimiz zaman bilme ile birleme ne yapıyor? Birbirine karışıveriyor. Çünkü Allah Azze ve Celle onlara sorsan ey Habibim gökten rahmeti indiren kimdir? Kime diyor? Bunu müşriklere sor. Diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkaran kim? De ki Allah. Hiç düşünmüyorlar. Yani bizim fıtratımızın icabı imandır, bilmedir. Yaradılışımızın icabı ise birlemedir. Yani bugünkü konunun asıl üzerinde durduğu ana tema bu, tahavirin. Eğer bunu insanlar anlayamazsa, bu sefer mürcieliye kaymaya başlıyor. Sen buraya bak. Yani sen tasdik ettikten sonra amel etme önemli değil. İnkar etmedikten sonra sen nesin? E, artık bir Müslümansın tipinde bakıyor. Onun için kardeşlerim bilmeyle birleme birbirinden ayırt edilen meselelerdir. Eğer böyle olsaydı, eğer bilmeyle birleme aynı olmuş olsaydı e, Nuh Aleyhisselam'ın gelmesine gerek yoktu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da gelmesine gerek yok çünkü insanların kendi hallerinde Allah'ın vermiş olduğu fıtri esaslarda iyiyi kötüyü ayırt edecek melike zaten var yani sevmeydi korkmaydı düşünmeydi acıkmaydı hoşlanmamaydı tiksinmeydi cinsi münasebet duygusuydu bunların hepsi zaten fıtratında nedir vardır ama gelen Resul ne diyor sizin diyor hanımınıza göstermiş olduğunuz veyahut ağzına vermiş olduğunuz bir lokma dahi ibadetten ve kulluktan. Hatta zevcenizle yapmış olduğunuz cinsi münasebet dahi diyor. Allah onlardan razı olsun. Sahabe diyor ki ya Allah bu da olur mu? Ya, bu da kulluğa girer mi? O an için nedir? Verilen örneğin sanki hiç hoş olmayan bir örnek tipinden ya, çok güzel bir tepki ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Siz diyor bu cinsi münasebet arzunuzu haram yoldan giderseniz bu size günah ve dinde karşılığında bir şey yok mu hattı? Var. Ha bu da ibadetten ve kulluktan diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim fıtri olarak ne olursa olsun bunların terbiye edilmesi, dine empoze edilmesi ancak gönderilen Resullerle mümkün. Burada da işte Rab'la ilahı birbirinden ayırmamız gerekiyor. Rab nedir? Terbiye eden, yaşatan, öldüren, rızık veren, terbiye edendir. Yani kainattaki her şeyin ihtiyacını tanzim edendir. Her şeyi kendisine muhtaç olarak yaratandır ve yaratıcı olarak da onların ihtiyacını ne yapar? Karşılar. Burada Öyle insanlar çıkmıştır ki mesela bir Firavun, bir Karun, bir Haman yani güç verilmesi, kuvvet verilmesi, mal verilmesi, mülk verilmesi, güzellik verilmesi vesaire Bu insanlara Allah Azze ve Celle'nin bunu vermesi sırf kahrındandır. Müslümana verdiği nimetlerse onun nedir? Fazlındandır, güzelliğindendir. Onun için neden ona verilen bana verilmedi dendiği zaman... Allah Azze ve Celle oradaki kulların diliyle ne diyor? Allah'ın size vermiş olduğu nimetlerin en üstünü Müslümanlık değil mi diyor. Yani burada dikkat edilmesi gereken noktalardan birincisi dünyaya nasıl geldiysen öyle gideceksin. Bunun hesabını güzel yap diyor Allah. Yani çıplak geldin aynı çıplaklıkla gidiyorsun ve mahşer yerine de baktığında aynı çıplaklıkla diriliyorsunuz. Ayşe annemizin dediği gibi utanmazlar mı? Sıkılmaz, sıkılmazlar mı diyor. Yaş ediyor. O gün diyor insanların öyle halleri olur ki kimse kimsenin yanındakiğinin kim olduğunu ne yapmaz bilmez. Yani çırılçıplak ve sünnetsiz haşr olacaklar diyor. Şimdi düşünün. Şimdi sokaktan gelen bir insanın çırılçıplak olduğunu dolaştığını düşünün. Ne derler? Deli derler. Çünkü herkes onu ne yapar görür aleyküm selam <gülüyor> onun için kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah azze ve celle göndermiş olduğu Resullerini hep insanların kulluğunda onların fıtri hasletlerinde ne yapmış ibadete yönlendirerek göndermiş. Şimdi düşünün insanlar fıtri olarak hep güçlü olandan yardım ister. Güçlü olana sığınır ve güçlü olanı ne yapar? Sever. İnsanoğluna baktığımızda şeytan onların bu duygularını çok iyi kullanmış. Öyle bir kullanmış ki insanların içinde onlara yön veren, inananı küfredeni, hepsine ayrı ayrı etkileri olmuş. Onların yapmış öldükten sonra kabirlerini öyle hale getirmiş ki Kimi korkulan, kimine şifa verilen, kimini de aracı kılarak Allah Azze ve Celle'ye daha çok yaklaşacağını söylemişlerdir. Veyahut eğer sizler bunları aracı kılarsanız, ettiğiniz dua da nedir? Kabuldür. Bugün yaşamış olduğumuz topluma bakın, saralı, sakat, el ayağı çarpıp veyahut akli dengesi yitik veyahut da bir rüya görmüştür. Veya bir parıltı görmüştür. Korkuları vardır. Bu insanların hep türbelere gittiğini. Oralarda neydi belirsiz ibadet adı altında hem de dualar okuyarak bir şeyler yaptığımızı görür, yaptıklarını görürsünüz. Ama dine baktığımızda ya Ali yerden bir karış yüksekte ne kadar mezar varsa ne yapın? Gidin yıkın, yok edin diyor. Demek ki İslam şirkin, küfrün kapısını açacak her şeyi ne yapıyor silip süpürüyor ama fıtrata bakıldığında ne var canım yani oraya gidince ne olacak yani gitsek orayı ziyaret etsek ne olacak ne olacak Ved, veguz, nesir, yevuk niye bırakalım e biz bunlara ibadet etmiyoruz ki bunlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırıyor çünkü bunlar salih insanlar salihlerini ne yapmış kanıtlamış diyorlardı ve şeytan insanları ne yapıp böyle kandırıyordu. İşte Resullerin gönderilişi bunların yanlış olduğu neden yanlış oldu, düşünün şimdi bir dükkana giriyorsunuz dükkanın kapısı bellidir alacağın mallar nedir raflardadır. Şimdi sen bu düzeni bozarsan veyahut da gelen müşteri düzeni bozarsa kapıyı bıraktı da arkadan camı kırıp oradan girmeye çalıştı. Neticede yine dükkana giriyordur. Yine girdiği yerden bir şey alıyordur. Ama şuradan girmeyip de camı kırıp veyahut bacadan giren bir insana halk ne der? Hırsız der. Neden haksız yere bir başka şeyi yapıyorsun? Veya neden meşru yolu kullanmıyorsun? Der. İşte Allah Azze ve Celle de meşru olan yollan, meşru olmayan yolları gönderdiği resullerle bize izah etmiştir işte iblis her ne kadar insanoğlunu raplıkta rububiyette kandırmaya çalışsa da peygamberlerin getirmiş olduğu davet uluhiyetlerin onları ne yapmıştır düzeltmiştir yani ölülerden gidip onların tasarruf ettiğine inanma yardım isteme bunlar hep nedir rububiyetle alakalıdır her ne kadar rububiyetle alakalı olsa da gönderilen peygamberler ne yapmış onlara doğruyu anlatmışlardır. Onun için tevhidin cüzlerinin hepsi nedir birbiriyle iç içedir. Her ne kadar ayrı ayrı anlatsak da bunları birbirinden ayırmamız nedir mümkün değildir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine ölüm döşeğindeyken Allah Yahudi'ye Hristiyan'a ne yapsın lanet etsin. Neden öyle diyor? Neden? Çünkü onlar öyle bir topluluklardı ki kendilerini irşad eden, kendilerini hakka sevk eden, alim gördükleri o insanlar ölür ölmez hemen onu kutsuyorlardı. Hemen nerede yaşadı ki zaten aziz dedikleri insanlar evlenmezler veya rahibe dedikleri insanlar evlenmezler. Onların devamlı ibadet ettikleri havralar veya kiliselerde oralarda yaşarlar. Bakireliklerini korurlar Ve Allah'a hep ibadet eden İnsanlardı onlardı Onlar toplumun içinde hep kutsanırdı Haşa Allah'ın oğlu veya o tipte bakarlardı Hala da öyledir zaten Onlar öldüğünde Artık çalışmalarına göre Kademelerine göre Halk içindeki Gönüllere bağladıkları Veya kurdukları tahta göre O insanların Mezarları türbeleri yapılır ve artık belli günlerde ölüm günlerinde veyahut doğum günlerinde veyahut artık neyse belli günlerde tutarlar orayı karnaval haline getirirler bayram yerine çevirirler bugün kafirlerin bayramlarına bakın hep o aziz dedikleri kutsadıkları insanların ya ölüm günüdür ya doğum günüdür ya da o bir iş yapmıştır onların dininin karşısına zafer kazanmıştır ona göre bir bayramları vardır. Rastgele bir bayramları yoktur. Aynen Seyit Kutub'un e, Amerika'ya gittiğinde uçaktan inince bir karnaval görüyor. Bu nedir diye sorduğunda ne diyorlar? Büyük bir İslam alemi öldü. Onun anısına bayram yapıyoruz diyorlar. Ama bize de geldiğinde ne diyorlar? Rio karnavalı. Bilinen ve karnavalı. Aslında değil. Yani hiçbir şeyi boş olarak ne yapmıyorlar? Yapmıyorlar. İşte Allah Azze ve Celle Göndermiş olduğu Resullerle ne diyor? Onlardan değil Allah'tan bekleyin. Allah Yahudi'ye Hristiyan'a lanet etsin. Ama bir sözünde de aleyhissalatü vesselam sizler diyor onlara karışık karışına arşına arşına tıp atıp ne yapacaksınız uyacaksınız. Hatta onlardan birisi keler deliğine girse muhakkak bizden de ne yapacak benim ümmetimden de girecek. Hatta analarıyla yol ortasında zina etseler muhakkak benim ümmetimden de ne yapacak çıkacak. Ve bu Hureyre diyor ki onlar kim Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Başka kim olacak ki diyor. Başka kim olacak ki? İşte kardeşlerim Yahudilerin Uziiri Allah'ın oğlu dedikleri gibi, Hristiyanların İsa Aleyhisselam üçten biri dedikleri gibi bugün bizim toplumumuzda da baktığımızda kavstı. Havsıl Azam'dı, üçtü, Beşti, kırklardı. Birçok neler var? Aynı pisliklerin ismi değişerek devam etmesi veyahut Şialarda ön plana çıkan imamların masumluğu, Ehli Beyt'ten gelen insanların kutsanması ve bugün tasavvuf şeyhlerinin mantar gibi çoğalmaları ve o insanların direkt Allah'la görüştüğüne inanmaları ki tasavvufun esaslarındandır. Allah'la görüşmeyen Allah'ın cemalini görmeyen şeyhlik iddia edemez diyerek bugün kendilerini kutsamışlar ve insanların da kendilerine ibadet etmelerine vesile kılmışlardır. İşte dinimize bakın ufacık gördüğünüz bir mesele yani yerden bir karış yüksekteki bütün kabirleri ne yapın düzeltin diyor. Bugün bu mezarların üstünü düzlemeye kim karşı çıkar siz karşı çıkar mısınız? kim karşı çıkar? Din elden gidiyor diye bağıran kimdir? Bu fiili yapıp hayatına geçiren ve bunun karşısında taarruz olarak gören. Sahabenin mezarlarını da yıkıyorlardı. E sahabenin zaten mezarı bir karış yoktu ki. Gidin bugün hala Baki mezarlığında yer nasıl? Dümdüz top sahası gibi. Top oynasan oynarsın yani. Mezar olduğu bile belirsiz. Ne oldu? Şu hükümet yıktı, bu hükümet yıktı. Suud hükümetiyle falan alakası yok bunun. Dinle alakası var. Mekke'de, Medine'de nedir? Allah'ın kıyamete kadar haremidir. Allah buraları sınırlarını koymuş. Orada hastalık yüzü ne yapmaz? Olmaz, eti bitmez, suyu tükenmez. Oranın ayrı bir neyi vardır? Konumu vardır. Kim ne yaparsa yapsın, Orda istediği gibi saltanatını ne yapamaz? Süremez. Bunlar Allah'ın koymuş olduğu harem bölgeleridir. Ama insanlar çatarken kime çatıyorlar? Aynen iblis kime çattı? Allah Azze ve Celle Adem'e değil. Sen dedi beni önce yarattın onu sonra beni ateşten onu topraktan yarattın dediği gibi bugün toplumda neyi kabul, neyi reddettiğinde ölçüsü olmadığı için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın aslında davetini reddederek saldırıyorlar. Onun için kardeşlerin bu meseleleri bilme yetmiyor. Hayata geçirmede ne yapmıyor? Yetmiyor. Nasıl öğrenmişsek, hayata geçirmişsek ebeveynlerimize, yakınlarımıza, yakın akraba, uzak akraba, komşu veya bulunduğumuz mesai çalıştığımız yerlerde bunun davetini yaptığımızda sen de artık İslam'ı yaşayabilir hale gelirsin. Eğer sadece öğrenmekle bırakırsan o zaman ne yapar? Sen dahi dinini yaşayamazsın. Öldüğünde bir de bakmışsın ki ömrün boyunca mücadele ettiğin, reddettiğin, bidat dediğin, şirk dediğin, küfür dediğin şeyler senin mezarının başına geliver. Bu da senin e, oradaki cezalarından bir tanesidir. Bakın kardeşlerim Bukhari Müslüm'de gelen bir rivayette e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a e, Habeşistan'daki kiliseden bahsediliyor. E, orada ölen insanların üzerine kilise inşa edildiğini, çok güzel olduğunu, güzelliğini sorma dendiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onlar öyle kimselerdir ki aralarında bir kişi öldü mü kabri üzerine bir mescit bina eder ve o mescitte bu suretleri yaparlardı. Onlar kıyamet gününde Allah'ın huzurunda yaratılmışların en şerlileridir. Diyor. Ben filmlerdeki bu kiliselerin resimlerini gördüğümde tam nasıl olduğunu merak ederdim. Bu hadisleri de okuyunca üşenmedim. Hale'deki kiliseye çıktım. Kale'de baya kilise var. Oradan rahipten izin alırsanız beraber gezdiriyor. İçeriye girdiğinizde öyle muhteşem resimler yapmış ki oradaki suretleri canlı zannedersiniz. O zaman bu hadisi net anlarsınız. Ve oradaki insan figürünü öyle bir yapmışlar ki bir de loş ışık öyle de bir renk tonu vermişler ki tabi yanında simgeler de var önemli değil onlar. Ee, sanki direkt canlı gece girse adam korkar oraya yani. Öyle de bir ışık vermiştir ki böyle canlı gibi. Öyle rastgele bir ışık da yok. Arkadan da çok acayip bir müzik çalıyor. Acayip de bir hoş bir kokusu var oranın kendine göre. Yani ortamı o kadar bir ayarlamışlar ki insan oraya girdi mi ki zaten oraya gönderilen tuzaklardan birisi giden arınır. Kiliseye bağış veren e, cenneti alır tipinde falan bir sürü şeyler de yapınca aynı bizim gibi işte Adıyaman menzile gider 8 şartı yerine getirirsen biraz da zekat bağış verirsen ne olur anandan doğduğu gibi tertemiz hale gelirsin. Yani aynı sistem burada da ne var? Aynı sistem. Bugün nasıl ki kiliseye giden o resme bakıp da ayin yaparak huzur buluyorsa bugün menzil cemaatına bakın. Kavslarının resimleri cebindedir. Açıp ee, aynı şekilde onlarda resmen bakarak rahatlama yollarına ne yapıp gidiyorlar. Yani karışı karışına, arşına arşına uyma nedir? Aynısı mevcut. Allah hepimize hayır versin. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kabirlerin mescit edinilemeyeceğini, yerden bir karış ne kadar mezar varsa hepsinin yıkılması gerektiğini, ölen salih insanların kabirlerinin kutsanmayacağını Bizlere ne yapıyor? Bildiriyor. Aynı zamanda İslam öyle bir önüne setler koymuştur ki eğer mescidin ön tarafında kabir varsa ona doğru da namaz ne yapmayın? Kılmayın. Yani şurada mesela bir cami var. Ön cephesinde de bir mezar veya bir türbe var. Onun oradan sağa sola veya arkaya ne yapılması? Nakledilmesi gerekir. Ama İslam öyle önem vermiştir ki bu meseleye ölen şahsa dahi eğer kabir önce cami sonra yapılmışsa cami nakledilir. Yok cami önce yapılmış oranın imamı veya hocası oraya defnedilmişse kabir defnedilir. Bu da İslam'ın getirdiği güzelliklerden bir tanesidir. Kardeşlerim demek ki şirke giden her yolu İslam ne yapıyor? Kapatıyor. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle bize kitabında yine Rububiyet'ten alakalı Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu güneş ve ayın yörüngesinde gittiği haldeki e, meselelerinde insanların yıldıza, aya, güneşe taptıklarını görüyoruz. Halbuki bunlar Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Delillerinden nedir? Bir delildir. Aylarınızı, günlerinizi hesaplayasınız diye biz size ne yaptık oraya kandiller koyduk ayetler deliller koyduk veyahut karanlıkta yolunuzu bulasınız diye diyor mesela gökyüzünde öyle bir yıldız vardır ki kuzey yıldızı dediğimiz o hiç batmaz aynı parlaklığını ne yapar korur bugün o uçsuz bucaksız okyanusta gemiciler hep yolunu ne yapar onunla bulur ama buna rağmen insanlar o güzellikleri, o eşsizlikleri görüp de onlara tapınmış mı? Tapınmış. Aya tapılmış mı? Tapınmış. Güneşe tapılmış mı? Tapınmış. Başka yere gitmeye gerek yok. Bizde Ayhanlar, Gökhanlar, Türkanlar çok. Yani yaşamış olduğumuz toplumun eski dini nedir? Şamanizm dinidir. Ay tanrısı, gök tanrısı, yer tanrısı, karanlık tanrısı artık o kadar çok ilah edinmişler ki bir olanı birliyemeyince birçok ilah ne yapmış? Gündeme gelmiş. Onun için kardeşlerim Allah subhanahu ve teala da e, yaratmış olduğu ve bizim emrimize verdiği tabiatla alakalı her şeye tapılmaması gerektiğini yalnızca kendisine ilah ibadet edilmesi gerektiğini ve sadece kendisinin birlenmesi gerektiğini söylenmiştir. Ama Günümüzde bunların tecellisi nedir? Şimdi mesela eve gitseniz e, anneniz yıldıza tapar mı? Tapmaz. Güneşe, aya tapmaz. Ama e, burçlara inanır mı? O aldığınız gazetelere, mecmualara bakın. Hepsinde neler var? Bir burçlar var. Herkesin ilk olarak baktığı nedir? Buralardır. Bak tapınma böyle olur. Veyahut Belli günlerin veya dolunay veya güneşin tutulduğu günler veyahut işte birinin ölmesiyle bir ay bir güneş tutulsa insanlar ne der? Bak falan öldü, güneş tutuldu. Şöyle oldu, böyle oldu. Veya yıldızların hareketine göre bugün sihir yapan insanlar vardır. Yani bu belki biz görmüyoruz ama ortamda olan işlerdir. Bunların hepsi küfürdür, şirttir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim yıldıza bakar kehanette bulunur ebced yapar cifirle uğraşırsa onun İslam'dan nasibi yoktur demiştir yani yıldızlarla uğraşan ve onların hareketlerinden birçok mana çıkaran insanlarda nedir? Vardır aynen İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına baktığımızda İbrahim Aleyhisselam'ı putlarına tapmak için çağırdıklarında ne diyor? Onlara yalan söylüyor. Benim yıldızım bugün bana hasta olduğumu söylüyor. Ben bugün gelemeyeceğim deyince ancak onu ne yapıyorlar? Bırakıyorlar kendi haline ve daha sonra İbrahim gidip putları kırıyor. Onun için kardeşlerim İslam tamamen bu yolları ne yapmıştır? Kapatmıştır. Kişinin hayrı ve şerri umacağı, bekleyeceği kimdir? Allah'tır. Hayır ve şer Allah'tan gayrısından gelmez. Kişi <gülüyor> ne yaparsa yapsın iyilik namına bunların hepsi nedir? Allah'tandır. Kötülük olarak başına ne geliyorsa bu da kendi elleriyle işlemiş olduklarının yüzündendir. Evet. Kardeşlerim Allah subhanahu ve teala kitabında Allah'tan başka kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda veremeyecek olan şeylere tapar ve bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır derler. De ki siz Allah'a göklerde ve yerde bilmediği bir şey mi söylüyorsunuz? Düşünün bugün putlara tapan veyahut türbelere giden, yatırlara giden insanların onlara neden böyle yapıyorsunuz dediklerinde ne diyorlar? Ben mesela saman pazarında <gülüyor> Tezveren Sultan diye bir şey koymuşlar oraya. Kadının birinin ben çok böyle şey olarak yaklaştığını çok canı gönülden dua ettiğini görünce dayanamadım şimdi. Aklı başında da gözüküyor. Dedim bunun derdi var. Yaklaştım. Teyze dedim kimden istiyorsun? Allah'tan dedi. Derdin ne diye sormayacağım dedim. Çünkü birinin dedim derdin ne diye kapağı açtığını artık kapatamıyorsun. Sen de dertleniyorsun. Yapamayınca dedim o da sorun değil. Ama dedim bir şey sormak için yani size bir şey hatırlatmak için soruyor. Bunda neden istiyorsunuz? Bunu tanıyor musunuz? İşte bu tez veren sultan. E hadi dedim beraber isteyelim hemen tez versin bakayım. Hadi dedim. Ben şimdi dedim aklımdan bir şey tuttum. Benim şimdi son model bir Ferrari'm olsun dedim. Hadi va versin dedim. Oğlum çarpılırsın diyor. Dedim teyze eğer de Allah bir yıldırım gönderirse çarparsa artık bu benim kaderim. Sen dedim dua ederken Allah'tan istiyorsun bundan Allah'tan istiyorum dedi. E peki niye burada istiyorsun? Git evinde istesene. E diyor kabul olmuyor ki diyor. E şimdi dedim tamam hadi burada et evine bir git bakayım kabul oluyor mu? Dedim. Ya işte diyor medet diyor. Yani onun olmadığını o da biliyor. Ama diyor işte diyor bir şeye sarılmışız diyor teyzem böyle düşüneceğine başına ne geldiyse sormuyorum Allah'a sığınsan tövbe etsen gidip bir sadaka versen ya Rabbi ben ettim günah işledim bir daha yapmayacağım ben sana yöneldim sen taşınamayacak yük vermezsin ben acizim tövbe et dedim Allah'a dön kadın durdu durdu gider gibi oldu Baktım anlamıyor. Ben karşıya geçtim. Dolmuş gelmedi. Beklerken kadın şöyle baktı etti. Ben de oradaki topluğun arkaya şöyle döndüm ne yapacak diye. Baktı beni göremedi. Geri döndü. İyice başladı. Ondan sonra sağa sola baktı. Cebinden bozuklukları çıkarttı. Türbenin üstüne attı. Hani onu da atınca para veriyor ya türbeye. Onlar da kabul olacak. Çekti gitti. Aynı şekilde her akşam giderken Hacı Bayram'ın buraya bakarım. İnsanların gelip böyle saygıyla, sırayla hem de öyle şeyi de bozmuyorlar. Sanki hani bir yere gidiyorsun da sıralıyor ya kağıt. Aynı onun gibi. Geliyorlar, izleyin bakın. Geliyorlar tek tek. Halbuki o insanlara gidip sorsanız, bir derdiniz olsa, arz etseniz. Allah sizi duymaz mı? Hepsini diyeceği diye duyar. Peki icabet etmez mi? Muhakkak eder. Çünkü o yaşına kadar Allah ona su, sıhhat vermiş, rızık vermiş, birçok nimet vermiş. E peki bundan niye istiyorsun? Ya diyor, ben günahkar, ibadet eden birisi diyeyim. Bu ölü kendine bile bir faydası yok. Yok diyor. İşte bunlar diyor salih insanlar aracı kılınır. Halbuki Allah Azze ve Celle ne diyor? onlar diyor size fayda da veremez zarar da veremez ama biz diyor ona tapmıyoruz siz Allah'a bilmediği bir şey mi söylüyorsunuz diyor bu ayetleri öğrenirseniz size karşı tepki gösterenlere de vereceğiniz cevap nedir budur çünkü bu yaşamış olduğumuz toplumun e, hep pisliklerinden yani yaşanan bunu uzakta aramanıza gerek yok evlenin çocuğunuz olmasın Ananız, babanız veyahut yakınlarını size gelin. Ya bir türbüye gitseniz. Ha bir adak adasanız. Bebe erkek olursa adı belli. Başka iş koyamazsın. Satılmış. Kız olursa adı satıdır. Çünkü adamısın sen ona. Hadi gücün yetmedi. Getirip kurbanını kesemedin çocuk olduktan sonra. Çocuk ha bir hasta oldu. Ha işte gördün mü? Gelip kurbanını kesip vermezsen oraya bak çocuğun da hasta olur. Bak bu inançlar nedir? Vardır. Ama gidip de Akikayı ne yapmaz? Kesmez. Allah ona o çocuğu verdi mi Rabbuna dönüp de ne yapmaz? Şükretmez. Ya Rabbi bana cennet nimetlerinden bir nimet verdin. Sana onu ben de hayırlı bir şekilde yetiştireceğim diye ne yapmaz? Titizlik göstermez. İşte kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam veyahut peygamberlerin gelmesi Allah'ın dinini yalanlayan ve şeytanın aldatmasıyla müşrikçe yaşam yaşayan insanlara karşı bir davettir. Ve doğru dinin, tevhidin yaşanmasında insanlara bir rehberdir. Allah hepimize hayır versin. Müşriklerin yapmış olduğu bu haller inandım diyen insanların ihlatsızlığı ve samimiyetsizliğinden kaynak. Çünkü eğer hakikaten çalışan birisi, dinini yaşayan davetçi birisi hakikaten dininin davetini yerli yerine getirse yeryüzünde ne olur? Fitne değil tevhid hakim olur. Unutmayalım ki bütün peygamberlerin yaşadığı ortamlara bakın davet yeryüzüne hep ne yapmış? Dalga dalga yayılmış. Düşünün Mekke'ye geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davetine başladığında orası şirk küfür diyarı değil miydi? Orada putlara tapılmıyor muydu? Orada aracılar kılınmıyor muydu? Hepsi vardı. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın 23 senelik davetinde ne oldu? Ta bak 14 asır geçti bize kadar geldi. Aynı davet tevhid ehliyim diyen herkesin üzerine nedir? Farzayındır. Bunu yapmadığınız müddetçe sen yaşasan da senden gelen nesil bunu ne yapmayacak? Yaşayamayacak. İşte bu dini öğrenmemizdeki sebeplerden birisi bu kardeşlerim. Demek ki istenen tevhidin rububiyet tevhidine de ihtiva ettiği uluhiyet tevhidi olduğu ortaya çıkmıştır. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi kardeşlerim sen yüzünü hanif olarak dine İnsanların üzerine yaratıldığı Allah'ın fıtratına çevir. Allah'ın yaratışını değiştirmek söz konusu değildir. Dost doğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bunu ne yapmaz bilmez diyor. Kardeşlerim yaratıcı Allah'tır. Rızık veren de yine Allah'tır. Allah Azze ve Celle aynen rububiyetten uluhiyet tevhidine geçiş olan bir ayet vardır. Bakara 21-22 Allah Azze ve Celle önce yarattığı şeylere dikkat çekerek işte yediren, içiren, göğüs sizin için bir tavan, yeri sizin için bir döşek ve içinden türlü türlü yemiş, yemişler çıkarır. Hala bunları bilip dururken Rabbinize bile bile şirtler mi koşacaksınız diyor. Onun için kardeşlerim nasıl ki çalıştığınız bir yerde ücretinizi hakkıyla aldığınızda seviniyorsanız Allah Azze ve Celle de Resul'ünün diliyle şirke anlatırken sizin bir köleniz olsa. Kullan köle arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. Bizler Allah'ın kölesi olmamız gerekir. Sizin bir köleniz olsa deseniz ki işte iş işte yer. Çalış kazan orada da yat dinlen. Ücretini getir bana ver deseniz. O da çalışsa, kazansa, ücretini buna değil de götürüp ona verse buna ne dersiniz? İşte şirkin misali budur diyor. Yani yaşatan o, dirilten o, rızık veren o, her ihtiyacını gideren o, sıkıntıya düştüğünde başın dara geldiğinde istediğin o, ama ücrete, teşekküre, ibadete geldiğinde başkası. İşte Allah bunu ne yapmaz? Affetmem diyor. Onun için çok dikkat etmemiz gerekir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle her doğanı hanifler yaratmış. Yani fıtrat üzerine. Yani iyiliği de kötülüğü de ayırt edecek hasletler üzerine. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam bu noktada her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Yani hanif olarak. Ama ana baba neyse Müslümansa, Hanefi mezhebindense Şiaysa, Şafi ise, Maliki ise Veyahut da Müslümanım deyip de namaz kılmıyorsa Çocuğunu ne yapar? Aynı şekilde yetiştirmeye başlar Yahudi ise Yahudi Hristiyansa Hristiyan Mecusi ise Mecusi Demek ki doğan çocuğun fıtratı bozuk değil Doğduktan sonra akıl bali olana kadar ebeveynleri ne yapıyor? Bozmaya çalışıyor Ama Allah'ın yaratış şekli nedir? Hanifler olaraktır. Onun için kardeşlerim insanın burada akıl bali olduktan sonra çok çok dikkat etmesi gerekir. Rabbim hepimize hayır versin. Hı hı. E, almış olduğu sorumluluğu hakkıyla yerine getirenlerden eylesin. Hı. Unutmayalım ki e, nasıl ki burada ana baba çocuk ilişkisi varsa ahirette de ana baba çocuk ilişkisi var. Burada birbirinden dost olan orada birbirine düşman olabilecek. Eğer burada haklar gereği gibi yerine getirilmezse orada baba oğuldan, oğul babadan ne yapacak? Kaçacak, birbirini suçlayacak. Ama suçlaması kar edecek mi? Etmeyecek. Bunun azabını iki kat dediğinde o ne diyecek? Onun azabına iki kat. Ben onlara gelin bana uyun demedim ki. Zorladın mı diyecek diyor. Onun için burada Allah Azze ve Celle'nin bizden aldığı ilk misakta olduğu gibi yarın kıyamet gününde onları azap etmen sebebiyle bana da mı azap edeceksin demeyesiniz diye herkesin üzerine bu nedir? Şahitler kılınmıştır ve ahit alınmıştır. Hiç kimsenin bu konuda mazereti nedir? Yoktur. Ama ibadet konusunda, ilahlık konusunda mazeret söz konusudur. Öğretilmeden bir şey muahize edilmez. Ama öğretildikten sonra zıttına Hareket ederse Muaz geliyor aleyhissalatü vesselama ne yapıyor Secde ediyor Neden yaptın Gördüm ki gittiğim yerlerdeki insanlar ne yapıyor Kimi güneşe Kimi aya kimi krala Kimi rahiplere kimi Ullanan insanlara ne yapıyor secde ediyor Demek ki insanlar Hiç peygamber gelmezse Rububiyette bile Allah'a ne yapabiliyorlarmış Şirk koşabiliyorlarmış Be adam Allah'tan Gayrısına ne yapılmaz Secde edilmez Eğer Allah'tan gayrısına Secde edilecek olsaydı Kadının erkeğine Secde etmesi gerekirdi Hatta kadının Erkeğinin her tarafı irin olsa Diliyle yalasa Yine de erkeğinin hakkını ne yapamaz Ödemiş Olmaz diyor Onun için kardeşlerim eğer Muaz bu hüccetten sonra yine secde etmeye devam etseydi ne olurdu? O şirkete düşerdi. Aynen mesela Huneyn'e giderken sahabelerin tutup bir çınar ağacının yanında ey Allah'ın Resulü bize de şöyle bir ilah edin sana demeleri var. Bakın onlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sahabe olma şerefine ermiş insanlar ve hakikaten yıllardır davet almalarına rağmen bir savaşa giderken ne yapıyorlar bize de şöyle bir ilah edin sana Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara vermiş olduğu hüccete bakın ne yapıyor siz önce Kur'an'a gidiyor yani Kur'an'da bildirilen bir kıssayı hatırlatıyor subhanallah siz aynı Musa'nın kavminin Allah'ın ona onlara rahmetiyle Kızıldeniz'in içinden yollar açması ve oradan karşıya geçince buzaya tapan bir kavim gördüklerinde ey Musa bize de şöyle bir ilah edinsana dediği gibi diyorsunuz. Hemen sahabe hatasını anlıyor mu? Vakayı iyi düşünün bakın. Demek ki karşıda büyük bir düşman var, korku var, öldürülme, yok olma tehlikesi var. Aynısı Musa'nın kavminde yok muydu? Firavun oradan geliyor. Onlarla aralarında sadece ne var? Deniz var. Kaçacakları bir yer var mı? Yok. Karşılarında yüz bin Rum askeri var. Filleri var. Bu yanda kaç kişi var? On bin insan var. Ayaklarında ayakkabıları da yok. Yazın sıcağı, harareti had safhada. Ve onlara karşı acaba ne yaparız? Bu telaş var. Bunun akabinde yani aklını salih düşünmesini engelleyen bir düşünce var. Aynen başına bir bela gelmiş, musibet gelmiş, eve gitmiş, barkı gitmiş, elindeklerini kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş, bela musibete uğrayan insanlara da iblis ne yapıyormuş? Çok rahatlıkla yaklaşabiliyormuş. İşte Allah Azze ve Celle'ye sığınma. Allah'ın kitabıyla haşır neşir olma cehaletin gitmesine sebep oluyor. Sahabe gelir diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor nasıl diyor Kur'an diyor aramızdan çekilip gider. İşte o kadar hafız var okuyup yazanlar var ben de seni kavminin en akıllısın zannederdim diyor. İşte Yahudilerin diyor ee, hahamları işte diyor Hristiyanların rahipleri hala kitaplarını okuyup durmuyorlar ama bu şirkleri ne der? Yani insan bir belayla, bir musibetle veya herhangi bir şeyle imtihan olduğunda hakkı ne yapabiliyor? Unutabiliyor. Aynen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vefatında sahabeler öldüğüne ne yapamadılar? İnanamadılar. Ebu Bekir gelip ne yapıyor? Ayeti okuyor. Kim diyor Muhammed'e taptıysa, Muhammed öldü. Kim Allah'a tapıyorsa, Allah bakidir diyor. Siz diyor, peygamberiniz öldüğünde ökçelerinizin üzerine geri mi dönersiniz? Diyor? Dininizden mi çıkarsınız? Diyor Allah. Onun için kardeşlerim demek ki gelen imtihan insanın salih düşünmesine mani olabiliyor. İşte iblisinde girdiği noktalar neymiş? Buralar ve her doğan çocuk fıtrat üzerine doğmasına rağmen annenin babanın eğitimsizliği, fıtratlarının bozukluğu, çocuğun da fıtratının ne yapmasına bozulmasına sebep oluyor. Akıl bağlı olan, sorumluluk duygusunu alan, sağını solunu ayırt eden, buluğa eren her şey artık gelen davetten nedir? Mesuldur. İşte bu noktada bazı insanlar işte nasıl ki elbisesinin giyimine, saçının şekline, temizliğe, titizliğe dikkat ediyorsa, insan dinine de dikkat etmeli, etmiyorsa işte şöyledir, şöyledir dese de Böyle dememiz bizim mümkün değildir. Ama Allah öyle bir fıtrat vermiştir ki insana kendine yakışmayanı başkasına ne yapmaz yapmaması gerekir. Ama insan fıtratı her zaman kötülüğe meyillidir. Her zaman şerre gitmeye çalışır. Düşünün Allah Azze ve Celle kitabında onların diyor kız çocukları olduğunda suratlarının asıldığını görürsün diyor. Kas katı kesilirler. Peki Allah Azze ve Celle'ye e, kızlar isnat derler mi? Kendilerine diyor oğlan Allah'a kız ha diyor. Nasıl da ölçüp bilçiyorlar diyor. Düşünebiliyor musunuz? Oğulları olduğunda kasalıyorlar. Allah'a gelince Allah'ın kızları var diyorlar. Halbuki kendilerinin kızları olduğunda ne yapıyorlar? Bundan hoşlanmıyorlar. Onun için kardeşlerim fıtrat her zaman eee İnsanın nefsi her zaman kötülüğe meyillidir. Bir an olsun nefsimize Allah bizleri bırakmasın. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim benim kalbimi de de sabit kıl diye ne yapmış? Her zaman dua etmiştir. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Bu yönlü Kur'an'da birçok e, örnekler vardır kardeşlerim. Kardeşlerim Yüce Allah'ın ortağının bulunmasına imkan yoktur. Ee, i̇nsanlar arasında Allah'a rububiyette ortak koşmak görülen bir husustan olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle kitabında Allah hiçbir evlat edinmedi. Onunla birlikte herhangi bir ilahta yoktur. Eğer olsaydı bu takdirde her ilah yarattığını alır. Elbette kimisi kimisine üstünlük sağlardı diyor. biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye doğru geldiğinde kurbanlıklarla kendisine haç yaptırmamışlardı Hudeybiye anlaşmasında orada birçok insan gelmiş ama bir tanesi gelmiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan pazarlık yapmış ve anlaşma yapmışlardır burada İhlas suresinin nuzul sebebi olan bir olay gelişmiştir Geliyor diyor ki Şımarık Mekke Müşri Senin Rabbin diyor ne yer Ne içer Kim doğurmuştur Altından mıdır Gümüşten mi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kılıcı çekip Adamın üzerine yürüyor O kadar kızıyor Cibril araya giriyor Kanadını ger. Öfkeni yen Senin Rabbın Ne doğurulmuş? Ne de doğrulmuş ne yer ne de içer. Kainattaki her şey onu ululamak zorundadır diyerek İhlas Suresi ne yapmıştır? İndirmiştir. Onun için kardeşlerim yaratılan insanların rububiyette Allah'a şirk koştukları aşikardır. Muhakkak eşler koşma ne yapılmış? Şeytan onlara üflemiş. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında İblis'le olan aralarındaki konuşmayı naklederken ne diyor? İblis and olsun ki diyor onları her tarafından ne yapacağım? Kuşatacağım. Allah Azze ve Celle ne diyor? Sana kim uyarsa hepsini ben de cehenneme ne yapacağım? Dolduracağım. Allah bizi ihlaslılardan kılsın kardeşlerim. Evet. Demek ki Allah Azze ve Celle'ye Yaratılan insanların her zaman Bir eş koşmaları söz konusu Kardeşlerim Ya her bir ilah Kendi yarattığını ve egemenliğini Bir başına alır ve sürdürür Eğer eşler olsa Yahut diğeri birine üstünlük sağlamaya çalışır Dengeler bozulur Yahut da Hepsi de kendileri üzerine dilediği gibi Bir tasarrufta bulunur Buna karşılık kendilerinin üzerinde Tasarruf imkanı bulamadıkları bir tek kişinin kahrı ve mülkü altında olur. Yani ilahların bir değil de çok olduğunu düşünürsek haşa yeryüzünde denge olur mu? Bugün yeryüzündeki savaşların sebebi ne? He? Elindekiyle yetinmeyip başkasındakinin eline göz dikip de güçler savaşı değil mi? Dengeler savaşı budur. Eğer Allah Azze ve Celle bir olmasaydı Güneş birinin elinde olsa, ay birinin elinde olsa ne yapardı? Düşünün düşünün. Müseylemetül Kezzap geliyor. Medine'de kendi akrabalarından birine Allah Resulü'nü davet ediyorlar. Aleyhissalatü Vesselam hurma dalından bir şey kırarak yanına da İbni Mesut'u alarak onun yanına gidiyor. Ee, eve vardığında konuş diyor. Müseylemetül Kezzap Muhammed diyor. Dünya geniş. Yarısı senin olsun, yarısı benim olsun diyor. Yani peygamberliği bir krallık olarak, bir mal olarak ediyor. Çünkü o güne kadar Araplarda bir krallık yok. Bir birleşmiş yok. Bir güçleri yok. Araplara kimse boyun da eğmemiş. Ama şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesiyle ne yapıyor? Bir güç oluşmuş. Ve gidilen yerlerden hep külçe külçe altınlar, kadınlar, kızlar birçok şeyler gelince... Adamlar ne yapıyor? İştaha kabarıyor. Birkaç da ayet uydurunca cahillere ne yapıyor? Kendine aynı İskender Evrenesoğlu gibi. Geçen bir arkadaş YouTube'den şey gönderdi, görüntü. Okuyor. Efendim diyor ben şu kadar zikir çekiyorum. Bu kabul oldu mu? Yok kabul olmaz diyor. Adam şöyle duruyor. Ben de zannettim görüntü dondu. Ih diyor şöyle bir silkeleniyor. Kabul olmuş evladım diyor. Bana da diyor rapor edecekmişsin diyor. Yani Allah'la konuşuyor haşa. İşte bunu da yiyen buna aldanan bir sürü salaklar var yani. Ben hiç görmemiştim görünce ben görüntü dondu diye uğraşıp duruyordum. Uh, deyince ben de avorttum. Yani adam hakikaten Allah'la konuşuyormuş. Ya buna deliler bile inanmaz. Ama inananlar var. İnananlar var. Onun için kardeşlerim güçte kuvvette Allah'tandır. Bir gün Diyanet'ten bir kitap çıkmıştı. Allah'ı nasıl anlamalıyız diye. Sahafçılarda gezerken onu aldım. Onu okurken şöyle bir şey dikkatimi çekti. Allah'ın varlığının ve birliğinin ispatlanması nasıl olur diye Diyanet'te bir sempozyum olmuş. Ve profesörleri çağırmışlar. Onlar hep tebliğ vermiş. İşlerinden bir tanesi demiş ki ya demiş hani biz okuduk profesör olduk da biliyoruz güya. E, bu cahil okuması yazması olmayan Anadolu'daki insanlar e, bunu nasıl yapıyor nasıl biliyor nasıl birliyor. Öyle deyince herkes donmuş kalmış hiç düşünmedikleri bir şey. Demişler ki hepimiz izinde gittiğimiz yerlerdeki izlenimleri not edelim. Bir dahaki sempozyumda bunları anlatalım ve bunu kitaplaştıralım böyle düşünmüştü bir tanesinin anısını nakledeyim köye geliyor sabahın dördünde arabasıyla çeşme başında bir koca garı görüyor ana diyor Allah kaç tane bir diyor yeri köyü kim yaratmış diyor oğlum Allah yaratmış diyor. E, nereden biliyorum diyor Vallahi diyor oğlum diyor benim okumuşluğum yazmışlığım yok diyor ama diyor bak diyor ben bildim bile diyor falan oğulları muhtardı diyor köyde hiç şey yoktu diyor ses. Şimdi diyor onların diyor hasımlarından biri diyor muhtarlığına aday koydu. O onun tarlasını yaktı. O onun yaktı. O onu vurdu. O böyle oldu. Filan oğullarından biri muhtar oldu. Hepsi düzeldir. Oğlum bir köyde diyor ikinci bir muhtar çıkar. Böyle olursa diyor e diyor koskoca dünya diyor. İkinci Allah olsa diyor bu düzen durur mu diyor. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin Rablığıyla alakalı bir davete ihtiyaç yok. Çünkü Allah Azze ve Celle ta ruhlar aleminde ne yapmış? İnsanlardan bu ahdi almış. Sorun birlemede. Yani fıtri esasları terbiyeye almada. İşte bu da nedir? Ancak vahiyle söz konusudur. Bugün bakın kardeşlerim e, Yunan felsefesinde Özellikle olimpiyat adı altında yapılan e, bu şeylerde tamamen e, Allahsızlığı ve çok ilahlılığı ne yapıyorlar? Gündeme getiriyorlar. Bütün zıt duyguların hepsine ne yapmışlar? Bir ilah tayin etmişler ve hepsine de ayrı ayrı ne yapmışlar? Bir at koymuşlar ve bu atların kalıcı olmasını sağlayabilmek için... E, Ay isimlerini değiştirmişler ve bütün ilahlarının isimlerini ayların adına koymuşlar ve ona göre de gelen nesillerin bozulmasına sebep olmuşlardır. Yani ülemamızın dediği gibi hem kendilerinin kafir olmasına sebep olmuşlar hem de kendilerinden sonra gelen nesilin kafir olmasına sebep teşkil edecek unsurları yerleştirmişlerdir. Yani bir olanı birleyememişler. Şimdi Allah Azze ve Celle bizi öyle bir yaratmış ki insan sevmediği birinden korkar mı? Korkar. Sığınır mı? Sığınmaz. İster mi? İstemez. Bütün zıt duyguların birleştiği tek varlık ancak ilahtır kardeşler. Allah'tan korkar mıyız? Korkarız. Sever miyiz? Severiz. Sığınır mıyız? Sığınırız. İster miyiz? İsteriz. İnsan bunu bir başkasına ne yapamaz bu duyguları? Mümkün değil. Duyamaz. İşte Allah Azze ve Celle şaşıran kullarına da öyle bir ölçü koymuş ki şaşırsa bile fıtratına dönüp de yani hani insan kendi sesini dinler diyor ya kendini dinlediğinde Rabbini ne yapar? Bulur. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. <gülüyor> Demek ki uluhiyet tevhidi rububiyet tevhidini de içine alıyor. Ama aksi söz konusu değildir. Rububiyet tevhidi uluhiyeti içermez. Çünkü yaratmaya kadir olamayan aciz demektir. Aciz varlığın ise ilah olması mümkün değildir. Aynı buna da misallerden birisi İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında olduğu gibi Nemrut denilen bir zalim ne yapıyor? Ben yaşatır ve öldürürüm diyor. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını kendisinde görmeye çalışıyor. Bunu da nasıl yapıyor? Birine yiyecek veriyor, birine vermiyor. Ben hem yaşatır hem de öldürürüm diyor. İbrahim aleyhisselam ne diyor? Benim güneşim, Rabbim güneşi buradan getirir. Sen de buradan getir sana. Yani yaşatmaya ve öldürmeye kadir olamayan Rab'lık, ilahlık iddiasında ne yapamaz? Bulunamaz. İşte günümüzdeki ilahlık iddia edenlerin hepsi sahte, despot, zalim. Allah Azze ve Celle'nin kendisine verdiği nimetleri koyrakça kullanıp şükrünü eda etmeyen insanlardır. Evet kardeşlerim yine Allah Resullerinin davet ettiği kitapların içinde tevhidten iki cüz gelir ki bunlardan birisi marifet yani ispat, ikincisi de talep ve kasıttır. Birincisi marifet ve ispat tevhididir ki bu da yüce Allah'ın zatının hakikatını, sıfatlarını fiillerini, isimlerini ve bütün bunlarda hiçbir benzerinin olmadığını kendisinin ve Resulünün haber verdiği gibi ispat ve kabul etmektir. Kur'an Tevhidin bu türünü son derece açık, seçik bir şekilde ortaya koymuş. Hadid ve Taha surelerinin baş tarafı, Haşir suresinin sonları, Secde suresinin ve Ali İmran suresinin başları, İhlas suresinin tamamı ve pek çok ayetler buna örnektir kardeşlerim. Kur'an sureleri çoğunlukla tevhidin iki türünü de içerir. Büyük çoğunluğu hatta surelerin tamamı tevhidi her iki türüyle de ele almaktadır. Allah'ın isimleri sıfatları fiilleri hakkında haber vermektedir ki bu ilmi haberi tevhiddir. Yahut da hiçbir şey ortak koşmaksızın yalnızca ona ibadette onun dışında tapınılan varlıkları terk etmeye davet etmektir ki bu da iradi ve talebi tevhiddir. Bunu anlatabildim mi? Yani tevhidin bu yönlü cüzleri mesela İbn Abbas'a soruyorlar. Sen Rabbini neyle tanıdın? Nasıl tanıdın? İbn Abbas ne diyor? Kim dinini reyle, kıyasla, akılla anlamaya çalışırsa eğri büğrü yollardan ömür boyu ne yapamaz? Kurtulamaz. Rabbim bana kendisini kitabında nasıl tanıtmışsa Resulü da sünnetinde nasıl tanıtmışsa fiillerini olduğu gibi hiçbir şeye benzetmeden içini boşaltmadan manasını bozmadan olduğu gibi anlamaktır diyor. Yani tevhidin bir cüzü neymiş onu tanıtma. Hiç kimse kafasına göre Allah Azze ve Celle'ye bir isim bir sıfat ne yapamaz? Koyamaz. İkincisi ise tapınılan varlıkların tapınılmada Seçme hakkı yani irade İşte bu da Bütün gönderilen davetlerin Nedir? Esasıdır Nuh Aleyhisselam kavmine gelince ne diyor? Bizim yaratılış gayemiz neydi? Kulluk İbadetlerinizi yapın yapın ama Zaten kulsunuz İbadetlerinizi yaparken Allah'a hiçbir şeyi ne yapmayın? Şirk koşmayın İşte Allah Azze ve Celle kitabında Ne diyor? apaçık beyan geldikten sonra yani Resuller gelip eğriyi doğruyu anlattıktan sonra sen hayrı veya şerri seçmeden ne diyorsun? Serbest bırakıyor. İşte buna ne deniyor? İhtiyar hakkı. Ama burada da mı serbest bırakılıyor? Hayır. İnanıp da inandığı gibi yaşayan insanlara mükafat olarak cennet ve cennette cemal, inandığı gibi yaşamayıp da inkara yeltenen Ömrünü hayırlı yollarda geçirmeyen, Allah'ın koymuş olduğu sınırları aşan, tecavüz eden, hatta aşan, insanların kanını döken ve Allah Azze ve Celle'ye bile bile şirkler koşan insanların da gideceği yer nedir? Cehennemdir. Onun için kardeşlerim Allah hepimize güzel güzel anlayış versin. Allah kimin kalbini İslam'a açarsa onun kalbi ne yapar? Göğsü genişler. Allah kime hidayet ederse Doğruyu gösterirse Gelen kul davetçiyi kabul eder Hayatına geçirirse Onu hiç kimse ne yapamaz Saptıramaz Ama her kimde gelen davetçiyi inkar eder Daveti tasdik etmez Hayatına geçirmezse Ona da hiç kimse hidayet veremez Doğru yolu gösteremez Allah nefsimize bizleri bırakmasın sapık fırkaların hepsinden bizleri uzak tutsun. Hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdiki eşheden la ilahe illa enter estağfuriki ve Haftaya inşallah şehadetin anlamı ve kısımları üzerine devam edelim. Velhamdülillahirrahmanirrahim.